Geri verin bana, oyunlar oynadım. Sevincimi geri verin bana, kendimi buldum. Saçlarımı geri verin bana, büyük yol aldım. Renklerimi geri verin bana. Karamel sepeti, mini mini biti biti çalışkandır iki biti mavi gözü üçü biti misafirdir biti biti bitlerimle beraber mutlu Mesut'u yaşardık her çarşamba havuzda büyük hissi vardı. Bitlerimle beraber mutlu mesut yaşardık, her çarşamba havuzda büyük keyif yapardık. Annem geldi banyoya, yüzlercesi kafamda, çabuk dedi Anton Bey, çık dışarı hızlıca. Bitlerimi geri verin bana. Oyunlar oynadık. Merhaba, 95 notta sıfır açık radyoya bir varmış çokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün okuyacağımız kitabın adı Bitlerimi Geri Verin. Yazarımızın ismi Pierre Eli Ferier. Çevirmenimiz Azade Aslan. Eylül 2020 8. baskı okuyacağımız kitap. Güneşe kitaplığından. Merhaba, Tuğba ben. Merhaba, Hande ben. Bizdeki 8. baskısı ama Hande'deki sanırım daha ileride bir şey olmalı. Kaçıncı baskı? yılı 2023, 13. baskı. 2023, baskısı 13. baskı. 2016'da yapmış kitap bu arada. Evet, orada. evet. E, Pierre-Elie Periye 1939 yılında Fransa'nın Burgonya bölgesinde doğdu. E, yazarlıktan önce birçok meslekle uğraşmış. Parfüm satıcılığı, araba yarışı, test sürücülüğü gibi. Ardından e, uzun yıllar gazetede düzenmenlik ve graf grafikerlik yaptıktan sonra da e, ilustratörlüğe ve yazarlığa yöneldi. Sonrasında da birçok eserinde isminin ve soyadını baş harflerinden oluşan PEF takma adını kullandı. E, bununla beraber 1978 yılında ilk kitabı Ben ve Büyük Annem, daha sonrasında da 1980 yılında da yazıp resimlediği "Motorlu Prensi adlı çocuk kitabı dizisi ne yayınladı ve bununla birlikte dünya çapında e, tanınmaya başladı. 150'nin tanınmaya e, üstüne kitap yazıp resimleyen Pierre Elieferi, uluslararası üne sahip birçok yazarın da kitaplarını resimlemiştir. Bununla birlikte e, işte Demin de söylediği gibi 2016 yılında Bitlerim geri verin e, kitabı e, yazarın Türkçe'ye çevrilen ilk kitabıdır. Ve hala beğenilerek, sevilerek <gülüyor> okunmaktadır. 13 baskı bu, 13 baskı. Çevirmenden biraz e, söz etmek istiyorum çünkü harika bir çeviri. Azade Aslan 1980'de Ankara'da doğmuş. 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve İnternet Yayıncılığı bölümünden mezun olmuş. 2003 yılları arasında belgesel programı habercide yapım asistanlığı ve metin yazarlığı yapmış. 2001'de haber portalı NTV MSNBC'de dış basından makale çevirileri yayınlamış. Aslan hale, halen Paris e, Fantiyon Sorbon Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde master programına devam ediyor ve gün kitaplığı için çeviriler yapıyor. E, hatta şöyle çıtır çıtır felsefe dizisinin tüm çevirilerini Azade Aslan yapmış. Sanırım bir radyo programında da bu seriden birazcık e, bahsederiz. Evet. E, önemli bir seri olduğunu düşünüyorum evet. e, ama keyifli bir seri aynı zamanda. Bunun fırsatı yakaladığım için söylüyorum. Evet ne yapalım şimdi? Nasıl gidelim? Ne yapmak istersiniz? ya ben... başlayalım artık. Ha okuyalım. <gülüyor> Hadi bakalım o zaman. Üçüncü bölüm. Bitler, Anto'nun saçları arasında çok eğleniyordu. Dostları Antonio'nun kafasına günde iki kez sendelenmiş çikolata serperek onları besliyordu. On bin kişi olduğumuzda diyordu Anton, sizi şeffaf bir torbaya koyup Eiffel Kulesi'ne çıkaracağım. Bizi de okula götür diye yalvarıyordu bitler. Hayatta olmaz, siz diye aykırıyordu Anton. Öğretmenim Matilya sizden tiksinir, saçımızı inceleyip durur. Biz bulduğunda onu iki cam arasına sıkıştırıp ekranına yansıtırır. Bize sizden nefret etmeyi öğretmek için bir fen dersi verir. Ne korkunç diye bağırdı Bitler. Üstelik bu kadarla da kalmaz diye devam etti Anton. Okul müdürümüz Bay Bör, Börty Bitt'e bombacı deriz. Zehirli spreylerle ilaçlar. O bizi siz de ölürsünüz. Peki o zaman diye kabullendi Bitler. En iyisi uslu uslu evde oturup senin dönüşünü beklemek. Bitler her gün yatakhanelerini yani kebit kutularını temizliyorlardı. Şu an yatağın altında düneye dönüp birkaç katlı seksen yatakhane vardı. Kimi zaman bitler diş fırçalarının ya da ayakkabı fırçalarının arasında gezintiye çıkardı. Fırçalar onları Anton'un kafasını hızlatıyordu. Yalnızca daha derli toplu ve daha yapaylı günler. Ama dostları Antun eve döner dönmez onun üstüne atlayıp gerçek saçlarının Sürprizlerle dolu bahçe dünyasına kavuşuyorlardı. Bitlendiğinden beri yatması için Anton'a dil dökmeye gerek kalmamıştı. Bitler'in gün boyunca anne babasının kütüphanesindeki kitapların sayfalar arasında uzun uzun dolaştıklarını biliyordu Anton. Bu yüzden de kulağının kepçesine daire şeklinde oturan yarım düzüne Bit'in anlattığı fantastik hikayeleri dinleyerek uyuyordu artık. Bitler içinse haftanın en heyecanla beklenen günü çarşambaydı. Havuz günüydü. Anton hepsini köpüklü bir küvet hazırladığı banyoya götürüyordu. Sonra da saçlarına onlarca kibrit yerleştiriyordu. Kibritler tramplan yerine geçiyor, küvetse olimpik bir bit havuzu oluyordu. Küçük bitler sabunlukta debelenirken büyük bitler Anton'a tırmanıp tramplanları koşarak müthiş partiler veriyordu. Anton o kadar mutlu oluyordu ki zamanın nasıl akıp gittiğini anlamıyordu. Ne yazık ki bir gün Anton'un annesi eve her zamankinden erken döndü. Banyoda akan suyun sesini duyunca içeri seslendi. "Aferin Anton, kendine özen göstermeye başlamışsın." Sonra da kapıyı açtı ve anında korkunç bir çığlık attı. "Eyvah! Bittik. Küvette kap kara bir buz dağı yüzüyordu." Anton'un kafası. Annesi, çabit giyin diye haykırdı. Bitler için bittik lafı, onları felçeden lanetli bir sözdü. Büyü bozulmuştu. Bitler artık hareket edemiyor, konuşmuyor, söz dinlemiyordu. Anton'un annesi, çık oradan diye bir kez daha bağırdı. Ezaneye gidiyoruz. Bu kadar büyücük bit şey yok anne. Büyücük <gülüyor> bir şey, bittik bit bit şey. Bir şey yok. <gülüyor> evet. Ee, bitlerimi Güzel. geri verin. <gülüyor> Kitabıyla bugün karşınızdayız. Ee, kitabın daha eğlenceli kısmı, benim için okuması zor tekerleme gibi olan kısmı bir sonraki bölümlerde. Ama kitabın büyüsünü e, kaybetmesin diye okumadık. Ama lütfen ama lütfen kitabı alınız okuyun. Özellikle sevgili anne ve babalar. Evet. Çünkü evet, çünkü e, hayat koşturması e, ve yoğun ve bu sistem içerisindeki akıllı evler, e, sürgülü camlar, elektronik e, eşyalar, e, gökterenler, böyle bir koşuturmanın içerisinde, böyle bir hayatın içerisinde aslında yalnız kalan Anton'un hikayesi e, ve Anton. Bitlerle arkadaş oluyor. Bu e, güzel bir yerden yakalamış yazar. Değil mi anne? Benim Memo. Yok. Memo sen ne düşünüyorsun kitap hakkında? Sana evet. bir şey hatırlattı mı bu arada? Çok merak evet. ettim. Ya aslında bana bir şey hatırlatmadı kitap ama... Kitabı da beğenmedim değil. Kitap çok güzeldi. İlk önce zaten ben çok fazla... Say ben pek kitapçı değilim. Ben internete daha çok bağlıyım. Ama bu evet. kitabın yazıları büyük ve az sayfada bir de e, çok az gibi görünebilir ama bitirdikten sonra da bakın onlarca şey söyleyebilirsiniz yani sayfasının az olmasına bakmayın sonra ne söyleyebildiğinize bak hmm, ne mesela kadar çok şey hakkında onlarca şey söyleyebilirim mesela ne söylüyorsun onlarca şeyden birkaç tanesini bizimle paylaşır mısın mesela bit Bit, e, bitlerin e, normalde kötü olduğunu am, yani normalde bitlerin kötü olduğunu ama bizim için bu kitapta iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden? Neden iyi? Ben de neden kötü kısmını soracağım. Bitler bizim için kötü. Gerçekte Biz var olan yok. bitler kötü. Anladım. Evet, gerçekte var olan neden? bitler kötü. Çünkü ikide bir kafamızı kaşındırıyor ve buna... Bitlenmesi... Bitlenmek bir hastalık mıdır Memo? Hayır, sadece böceklerin bir istilasına denir. <gülüyor> Kaldı ki bir hastalık da olabilirdi. Ee, nereye varacağını tahmin ettim bir an ama neden böyle sordun anne? <gülüyor> yani e, aslında gerçeklik de gerçekte öyledir ya. E, sonuçta adını biliyor musunuz? Pediculus humanus capitis, başbiti diye geçiyor. <gülüyor> Harika bir isim var. <gülüyor> Pediculus, humanus capitis, doğru söylüyorum durumarım. İnsan biti. Bitlenmek bir hastalık olarak geçiyor elbette. Tabii ki hı hı. yani e, bit, bit, hepimiz bitlenebiliriz bu arada. Ki e, bitlenmişizdir de. Ben mesela çocukken bitlenmiştim. Ben ee, de. <gülüyor> Hem de çok bitlenmiştim ve saçlarım antom gibi kesilmişti. Sıfıra vurulmamıştı ama küt kesilmişti. Sen gene ee, hani... kütle kurtulmuşsun. Evet ya değil mi? Ben kısa saç... Daha... Ha seninki de mıydı? An Gerçi benim mıydı? bir de bir... Yok yok sıfır olmadı. Ee, benimki yok bitlendikten sonra değil pardon benimki tamamen başka şeyden dolayı Sonrasında günüzitin artmasıyla <gülüyor> Eskişehir gibi bir yerde büyüdüğüm <gülüyor> için artınca e, kesildi ama şeyi hatırlıyorum yani senin kadar saçlarım olmasa da belime kadar saçlarım vardı küçükken benim. <gülüyor> Ve lesik. Daha hatırlar. Şimdi anne babalar. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Memo yapıyorlar mı? Biz de sınıf öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz gezerdi böyle. Tırnak kontrolü, mendil kontrolü. Evet yapıyorlar Pazart abi. Pazartesi Hadi. günleri çıkartırdık mendilleri. Ellerimizi de sıraya koyardık. Saçımıza yani bir... bizde dönemin başlarında yapıyorlardı ama artık yapmıyorlar. Ha, biz de her pazartesi yapılırdı o. Pazar günleri banyo günümüzdü. <gülüyor> ne alakası? Çok... Ah. Öyle, öyle bir dönem. Haftada bir, haftada bir duş alırdık. <gülüyor> Pazar günü, duş günü. <gülüyor> <gülüyor> Pazar günü yıkanıp, mendiller ütülenir, yakalar ütülenir. Kocaman yakalar kocaman. Kafamdan daha büyük kurdelilerim vardı hatırlıyorum. Böyle kontrol yapılırdı. Bir gün, e, ben, benim ilk bitle karşılaşmam, böyle oca işte. Evet, işte anneleriniz de daha çok hani dikkatli olun. Işte saçlarını güzel tarayın. Ellerinizi mutlaka yıkalayın. Bizim çok zarif da bir öğretmenimiz vardı. Canım öğretmenim. Peki ee, Hala konuşuruz. Hala görüşürüz. Benim için biriciktir. Size ee, işte böyle çok tatlı dille anlattı. Bir gün sabah bir hafta sonu böyle uyanmışım. Annemle babamın yanına gittim. Çok iyi hatırlıyorum. Saçlarımız koşunuyor böyle ama. Hatır hatır koştıp. Annem de böyle Ay çok kaşınıyorum dedim ben saçım, Çok kaşınıyorum. Annem dedi ki bitlenmiş olmayasın dedi. Ben de böyle yaptım. Aa evet bit diye bir şey varmış. Benim arkadaşımın da biti varmış anne dedi. <gülüyor> Nasıl yani dedi. Yanındaki oturan arkadaşımın biti varmış anne dedi. Ben ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Nasıl ya dedi. Ondan sonra tabii bir dakika dedi. Böyle beyaz bir börtü alıp saçımı tarayıp. Ben böyle anne kafamda böcek vardı ağladığımı hatırlıyorum. Tabii ya. Yani bak bir o... E, bu arada e, kaşındınız değil mi kitabı okurken? <gülüyor> Ay, <bak>. <gülüyor> <gülüyor> kaşındım. Ben şimdi bana kaşınma geldi ya. <gülüyor> Kitap boyunca kaşındım. Tuba dedin ya öğretmenin ne kadar tatlandın. Şimdi şöyle bitle elbette ciddi bir mücadele edilmeli. Çünkü bit bir e, özellikle okullarda da yaygın bir sağlık problemi. Tabii anlamda. ki tabii ki. Çünkü... Yani kan emen bir e, şey. <gülüyor> kan emiyor. Canlı evet. Um, parazit. Ya, Hı -hı. Evet. Şimdi ama toplumsal alanda bunu uygularken çok hassas davranmamız gerekli. Özellikle okullarda öğretmenlerimiz bu konuyu evet hassas yürütmeler. E, bu anlamda. Çünkü bitlenmiş bir çocuk yani kafasında bit yaşayan bir çocuk kendini bir kere e, yani çok utanç duyuyor. Benim benim duygularım buydu. Ben kendim üstümden e, örnek vereyim. Büyük bir utanç duymuştum. Öğretmenimin sınıftaki bana e, yaklaştığı tavır, böyle kalemle kontrol eden e, öğretmenlerimiz vardı. Uzak duran işte kalemi böyle kafasının üstünde iteleyip kaktırarak e, ay, bunlar şey gibi Matilda gibi Matilda'nın bir resmi var e, kitapta gördünüz mü? Hı -hı. Matilda işte çocuklar bitten nefret etsin diye iki camın arasına yapıştırıp... <gülüyor> <gülüyor> Onlara kötü davranarak, bitlere kötü davranarak e, bunu anlatmış. Öğretmenler bu yüzden şey, e, yani ben ben kendimi çok utandığımı hatırlıyorum. Hatta kendini pis ve dışlanmış istiyor, hissediyorsun bu durumda. E, ay bitliyim ben işte, pis miyim? O yüzden mi bit bana bulaştı? Annem hep şey derdi, hatırlıyorum. Kızım, yani bir de... Haftada bir duşa girerdik tamam ama hani kişisel bakımımızı yapıyoruz hepimiz haftada bir duşun dışında <gülüyor> banyonun dışında daha <zaten>, da <gülüyor> banyonun dışında hep şey derdi annem kızım bitler temiz saçı daha çok seversen merak etme <gülüyor> hani evet, <kişisel> bütün annelerin söylediği şey <gülüyor> <gülüyor> Büyük <bir rap>. temiz saçı <gülüyor> şey gelir onlar ee, o yüzden bu hassas bir konu ve evet daha böyle <gülüyor> burada eğitmenlik çok önemli bir şey gerçekten evet. ama ben hatırlıyorum evet. yani benim için gerçekten çok özel bir kadındı Muzaffer Hoca herkesi sarıp karmalayan, başını böyleyken bile başını okşayıp öpmekten asla esirgemeyen bir öğretmendi evet. e, o yüzden ben mesela öğretmenler gününde hemen onu ararım benim için öğretmenler Hı. günü onun günü ararım hala çok, çok, çok kıymetlidir e, böyle öğretmenlerin de olması gerekir üzüldüm senin adına. Yani hiçbir zaman kalemi evet. hiçbir zaman kalemine bakmadı onu biliyorum. <gülüyor> yani başımızı okşayarak e, yaptı. Bu çok Öyle önemli. Böyle bir, durum. bir şey. yol aldıkça, yaş aldıkça daha doğrusu Tuğba e, durumu, olayları sağlıkla ayrıştırabiliyorsun. Ama o yaştaki çocuğun tabii düşüncelerini ki. hissetsene bir ya. Yani o yaştaki tabii, hande. Tabii. Bundan çok etkilenmiş olmalı. Memo Değil sizde mi? bir şey oldu mu? Yok. Mesela size nasıl baktılar? Bak çok merak ettim şimdi. Bizde ee, şey geldi, cevir geldi, eldivenlerle hmm. saçlarımızı kontrol ettiler. Anladım. En azından tıbbi bir şey, muayene olmuş yani güzel. Evet. Evet. Ee, evet. Peki, e, şimdi biraz kitaba dönecek olursak. Ya. Memo dedi ki kitapta, kitabı. ben biraz kitapçı değilim, biraz internetçiyim dedi. Aslında Anton da biraz öyle. Ee, tabii Anton'un böyle olmasının nedeni bu elektronik yaşantının içerisinde, bu dünyanın içerisinde yalnızlığının olması. Anne babasının olmaması hatta anne babası işte erken vakitte trafiğe tekrar için çok erken çıkıp çok geç dönüyorlar. Acaba Anton çok yalnız olduğu için ona bir kız kardeş mi yapsak diyor. Aa yok bak bu arada çok mutlu yapmaktan da vazgeçelim Zaten anne diyor ki yapamam, benim işlerim var aksar. Kitap aslında çok geniş yani. <gülüyor> <gülüyor> sistemi de, sistemi şahane anlatıyor yani. Burada bayağı şey de var, hani işi aksatırım çocuğum olursa bakış açısı da var. <gülüyor> <gülüyor> İşe aksatmak bir yana bir de daha da bence bir yandan bir Hadi. tavır var. Toplumsal statüsü belli değil mi? Yani o ailenin. Aslında çok zengin değiller. Ama oturdukları e, sitenin adı neydi? Yeni Efendiler sitesi. Çok zengin değiller. Çünkü eğer bir işe girerse kirayı ödeyememek gibi bir durumla karşılaşır. Evet. Bir bebeği Çünkü... olursa ki işten e, çıkarsan evet diyor. evet kira ödeyemeyiz. Aslında her şeyi ucu ucuna yetiştiriyorlar. Öyle bir sitede oturmak pahasına ve işte o statü yani belli bir standartın altına Düşmek istemiyorlar ama bunun içinde e, birçok şeyden fedakarlık e, vermiş oluyorlar, yok saymış oluyorlar. O da Anton'un yalnızlığı. E, artı şöyle bir şey de var yine burada da toplumsal, ya yani özellikle bit deyince toplumda özellikle bir sınıfa atfediyoruz biz o bitli olma halini. Yani evet, annenin sınıfında... çok özür dilerim annenin de şeyi vardı. Bak şimdi senin yaşadığın e, şeye bakalım, çocukluğunda yaşadığın kısımda sonunda annenin e, berbere götürüyor ya aslında çok da fakir değil böyle bir şey fakir değil fakir falan değiliz ama oğlum bitlendiriyor evet, evet yani i̇şte burada genel... bir statü işte yani bu çok her sosyoekonomik sınıfta görülen bir halk sağlığı problemi bu bunu aslında bilerek e, konuşmalı bu, bu anlamda e, şimdi bu sosyoekonomik anlamda askeri düzeyin altında kalan hep sınıfa atfediliyor ya Evet. Burada annenin yani yazarın eleştirdiği şey de bu. Peki evet. bir şey Hayır, Bir de hatta peki. çok özür dilerim. Arkadaşlar. Bir de hatta bir de hatta şey kısmı var ya. Komşu, iki komşu da onun içinde itme giremiyor. Eczaneye giremiyor. Evet. Yani <gülüyor> bir çözüm bulamıyor eczanede çünkü ayıp. Hani utanıyor. Durumdan utanıyor. Bitlenme durumundan utanıyor aslında. Çok doğal bir şey bu. Ee, yine aslında burada şeye çıkıyor karşımıza. Anto'nun onlarla kurmuş olduğu ilişki. Hayır, Anton için onlar yalnızlığının onların arkadaşı. Yani kitapta gerçekten Memun dediği gibi çok konuşulacak şey var. Yani her bir karakteri bir şekilde alıp değerlendirilebilir. Ee, bir de e, Memun sana herhangi bir kitabı anımsattı mı? Mesela anne babanın e, çocukla kuramadıkları ilişki mesela. Herhangi bir kitabı anımsattı mı sana? Hayır. Peki, şeyi söylesem, sen okudun mu hande? Gergedanlar hmm. krep yemez. Aa, yok okumadım. Memo sence ona benziyor mu? Yani Onu çağrıştıran bir yanı var mı sence? Ee, şöyle diyeceğim ki hiç benzemiyor. Çünkü e, <gülüyor> aslında onu şu an söylemek istemiyorum. Çünkü o kitap, kitabı belki bir program, başka bir yayınımızda okuyacağız. Orada söylemek istiyorum ben. Ya söyleyebiliriz. ben Mesela ben benzettim. Çünkü diğer kitapta tamam. şey cümlesi Hayır, var. Gergedanlar Krep yemezdi Ailesine söylüyor ki, ailesi de hep evde. Bakın burada gergedan var, gergedan var diyor. Ama ailesi oraya baktığı zaman gergedan yok. Ama burada ailesinden saklıyor. Hayır, şundan bahsediyorum. Evet, haklısın ama şurada şöyle bir şey var. İkisinde de aslında çocuğun yalnızlığı var. Bir tanesinde anne baba işte ama gergedanlar krep yemezdi. Evet, evin içerisinde bir gergedan var. Ve çocuk mahallesi de hep iş yaptığı için. Evet, yani çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor. Ha evet tatlım, tamam, evet yapıp bir geçiştirme söz konusu. Kızın hiç dinlenmediği bir noktası var. Yani... Çok sevildiğiniz halde dinlenmediğinizi hissettiğiniz oldu mu diye başlıyor. Yani kitabın sorusu bu aslında. Çok... Bu evet bu sistemde ve bu düzende e, bizler çocukları çok fazla dinlemiyoruz galiba ya da görmüyoruz. Biz kendi koşturmalarımızla sonra da bak niye bunu böyle yaptın diyoruz. Memo diyor ya videoları daha çok bilgisayar, interneti daha çok seviyor ben bu yapıyorum. Acaba ben olmadığım için mi çok internet seviyor? <gülüyor> Kitapları <gülüyor> niye seviyor? Şu anda kendi kendime sorduğum bir soru. Bu kitapla bu kitabı çocuklarınızdan önce bence evet ebeveynler bir okusunlar bir baksınlar aslında. Tıpkı gelgedanlar krep yemez noktası gibi. Yani burada ebeveynlere çok güzel çuvaldızı batırıyor diyebilirim. Ben. Yani ben öyle anladım. E, fakir, fakirliğe dair bir şey söylemek istiyorum, eklemek evet. istiyorum daha doğrusu. Hani fakir falan değiliz ama oğlum bitlendi diyor ya Hı -hı. annesi pantonun. Evet. Fakirlik nedir? Yani hani bir şeyden yoksun olmak olarak alırsak fakirliği. İşte bu para olabilir. Biz çok materyalist düşünüyoruz evet. Sözlük anlamı da sanırım önce para olarak yorumluyor. Hı hı hı. İlgi ve sevgi dediğimiz şeyden yoksun olmakta. Aslında Anton bu anlamda fakir bir fakir. çocuk. İlgi evet. görmüyor. Yani evet. ilgisi ve sevgisi. Sabah çıkan akşam da geç saatte eve giren bir anne. kalmış bir çocukla karşılaşıyor anne baba. Her yani, şey yolunda bence için. yazar çok güzel bir e, yerden yakalıyor zaten. Çok güzel bir yere değin. E, bu da yazarın aslında hani e, annenin ağzından bunu söylüyor olması aslında gerçek Hı. fakirin ağzından e, fakir nokta. Çünkü asıl fakirlik bu ya ve Hı. bence zaten kötü olan kısım bu. Bu fakirlik kötü bir şey. Diğer hiçbir manası yok zaten. Yani hani tamam sözlük anlamı ama olabilir ama olan... Çocukluk hikayesi de olabilir. Ne gibi? Mesela önceden çocukken bunu yaşamış. Aynı şekilde. Evet. Ve bunu bu yıllarda bu yıla özenerek geçirmiş. Mümkün tabii. Yazar daha önce bitlenmiş midir acaba? Dedin yoksa fakirlik kısmı hayır, mı? Hayır. Fakirlik kısmıyla annesiyle şey. ilgili mi evet, söylüyorsun Aa, Hayır. Ee, direkt yazar. Kendi, çocukluğunu, kendi çocukluğundaki bir hikayeyi anlatıyor. Ha, evet mümkün olabilir. Mi? Mümkün. Mümkün. <gülüyor> mümkün. Çünkü e, ya mutlaka bir şey yazarken e, kendinden bir e, parça eklersin. Düşünürse bir, ben bu aralar işte biyografi yazılarıyla da ilgileniyorum. Biyografi yazarken bile yazan kişi... Yazılan kişi ile bir ortak nokta, bir bir yön bulmak üzerine yola çıkarmış zaten. Yani böyle bir illaki bir şey çıkıyor ortada. Yani o yüzden yazılan hikayede de kesin kendinden bir şey vardır. Bunu e, ilerleyen zamanlarda bir yazar e, konu alacağız. Ona soralım kitaplarında kendinden mutlaka bir şey var mıymış yok mu soralım bakalım. Güzel bir soru. Evet. Peki, memo kitap Adını hakkında. Baktınız. Şimdi ona bakacağım, memosu toparlayalım. Bitmek üzere son cümlelerimizi söyleyelim. E, kitap sana evet neyi hissettirdi Son şey böyle toparlayacak olursak bu kitap nasıl bir kitap? Yani böyle bir, bir Benim güldü. Yani güldüm kitapta çoğu yerde. Evet. Anne de Evet komikti ve çok tanıdık bir hikayeydi. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> nereden bu kitabı gördüğümde bitlerimi geri verin diye bağırdım. Bağırabildiysem çizimler... şey ne güzel. Bağırdım. Çizimler muhteşemdi. Ay, evet. Tamamen keyifli bir e, bağ kurdum. E, kötü bir bağ kurmadım. Keyifli bir bağ kurdum. Keyif aldım yani ama çizimler muazzam değil mi? Çok güzel. Ya inanılmaz güzel. Benim için de yani kitaptaki en güzel yer hani bitçe kullanılıyor ya bitçe evet. dili çok zorlandım gerçekten okurken böyle <gülüyor> çünkü gözün alışkanlığı var ya dur yanlış okuyorum diye şey yaptım zorlandım ama inanılmaz inanılmaz keyifli. Bir de Memo'ya bir şey soracağım Memo hani sürekli Anton oyun oynuyor ya bilgisayar oyunları Atari falan. Evet anne babasının yarısını hep öyle şey oyun gibi görüyor değil mi? Ee, o oyun kareleri gibi. Pikselleri var evet pikselle, anne babasının. Pikselle. herkesi pikselli görüyor. Çocuk bütün çünkü piksellere bakmış ve artık algı öyle. Evet. Bir oyun içinde aslında Anton'un düşü de tabii ki bu bir taraftan bir bakıma. Onun Hı -hı. hayal dünyası aslında. Evet evet ama yani çok yönlü bir yazar tabi. E, çizer olması da aynı zamanda. Bir şeyler katıyor ortamına yani. yani Her yönden yani. Anne babayı pikselle çizmesi yerden sonra başka bir yere götürüyor hikayeyi. Biz çok beğeniyoruz hep kitapları. Hiç eleştiremiyoruz sanki. Olumsuz bir eleştirimiz yok ya kitapları. <gülüyor> Sevdiklerimizi topluyoruz biraz <gülüyor> Evet birazcık mı? öyle olmuş ya. Yani. Bu kitap topluyoruz. güzel. Okuyup, okuyup okuyup bu kitabı okumayalım dediğimiz de olmuyor bu arada yani. Şey diyebilirler ya. Bu programda hep böyle kitaplarını hep... iyi <gülüyor> İyi Ama yandım. paylaşıyoruz <gülüyor> işte. iyi bulduklarımızı paylaşıyoruz. Evet, evet. Bulmadıklarımız var. Önerileri açığız tabii ki. <gülüyor> evet. Hatta o zaman programı şöyle bitirelim. Bir varmış, hiç yokmuş. 95.0 gmail.com adresine e maillerinizi, önerilerinizi atabilirsiniz. Harika bir geri bildirim bu. Evet. E programımızın sonuna geldik. Ben söyleyecek benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Ve programımızı kapatalım. Teşekkür ederiz herkese. Hoşça kalın.